Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu vesselamu ala seydil mursalin Nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün 14. derse devam ediyoruz iman derslerinden. Dedik iman Ehl-i Sünnete göre kalpte itikad, dilden ikrar, amellerle icraat. Bu iman salih emellerden artar, masiyetlerden azalır. Şimdi biz artma, artma azaltma dayıyız. Geçen ders, evvelçi derste ayetlerden ehl-i sünnetin delillerini söyledik. Bu sonra sünnetten bugün de sünnetten kalan delillere devam ediyoruz. Evet. Kalbinde bir arpa ağırlığı hayır olduğu halde la ilahe illallah diyen kimse cehennemden çıkacaktır. Kalbinde bir buğday ağırlığı hayır olduğu halde la ilahe illallah diyen kimse cehennemden çıkacaktır. Kalbinde bir zerre ağırlığı hayır olduğu halde la ilahe illallah diyen kimse cehennemden çıkacaktır. Evet. <gülüyor> Şimdi bu hadisi İmam Buhari rivayet ediyor. Hadis Kur'an'dan sonra en sahih hadislerden birsidir. Bu hadisten de ehl-i sünnet vel cemaat imamları iman eksilir ve artar diye onu delil getirirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şimdi biz biliyoruz ki muvahhidlerin günahkarları ateşe girerler. Günahları kadarı cezalarını çekerler. Ondan sonra çıkartılırlar ve cennete giderler. Yani Allah'ın adaletindendir. Hiçbir muvahid ateşte kalmaz. Ha günahı var ise, hata işlemişse o kadar cezasını çeker ve de cennete girer. Ayrıca Allah'ın bir adaleti de burada tecelli ediyor. Cehennem biliyorsunuz ateş cehennem birdir. Ama cehennem derece derecedir. Dereke derecedir. Geldikçe aşağı iner. En aşağıda cehennemin en aşağısında kim var? Münafıklar var. Neden münafıklar en aşağıda edilir? İnnel münafıkine fî derkil esveli minen nar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Derk nedir? Derece. En alt derecededir. Ne için? Çünkü kafirlerden daha kötüdür münafıklar. Münafıklar zahiren seninle eee sindiriyorlar seni ve ben, ben seninle arkadan pan ediyorlar. Bu cahilin bir zararı var içsak. Resmen seni inkar ediyor. Ona göre tedbirin alırsın. Münafık sana sağ bizim terimizden eee sağ gösterip sol vuruyor. Onun için daha cezası derindir. Bir de Allah Subhanahu ve Taala'nın adaletinin muvhidlerin en üst derecede yakar. Azaplarını verir. En üst derecede cehennem. Hatta bazı alimlerin, ehli sünnet âlimlerine göre muvhidler hepsi çıktıktan sonra o o derecede hiç kimse kalmaz. O derece ne olur? Biter. O bir dereceler devam eder. Ataş. Bu da Allah'ın bir adaletindendir. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste ne ne buyuruyor? Diyor ki ataştan çıkar. Yani burada kimi kastediyor ataştan çıkar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Men qala la ilaha illa Allah ve fi qalbihi waznun waznu sha'iratin min khayr." Bir arpa dik kadarinde, bir ağırlığında iman var ise onun kalbinde o ad, o şahıs o kul ataştan Çıkar. Bir arpacık ne demektir ki? Yani bu imanın en azıdır. Ha? Biz dedik iman azalır. Azalır azalır bir buğday kadar olur. Bir arpacık kadar olur. Bir zerre kadar olur. Çok alır, çok alır çok alır çok alır ne olur? Dağlar kadar olur. Hazreti Ebu Bakir imanı gibi olur. Enbiyeler imanı gibi olur. Demek ki iman bu neye delalettir? Azalır çok alır. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kalpte kalbin e, kim la ilahe illallah derse yani muvhid ise işte buradan alimler istinbat ediyorlar muvhidlerin muvhidlerin isyankarları ateşte kalmaz daimi kalmaz ha jileler cehenneme cezalarını çekerler Allah bilir ne kadar kalınlar Ama sonuçta cehennemde hiçbir muahid kalmaz. Men kulle la ilahe illallah. Bak bu kelime çok önemlidir. Şimdi hey cech la ilahe illallah diyor. Ama bunlar muahid olarak o bir tarafa gidiyor. Bunu böyle almamamız lazım. Ne faturayı içeserim? Herçeştirdiler la ilah illallahı bir tarafta tamam bu kurtarmış. Ne de bu taraftan fatura ilçeserin 100 100.000 100.000 kere la ilallah dese bular ehli ata ataştılar çünkü bunlar günah işlemişler. Bular eee hakkıyla şeriatı dört dörtlük yerine getirmemişler. Ehli sünnet nedir? Orta yol. Orta yoludur. Orta yol çok önemlidir. Orta yol itidar yoludur. Orta yol nedir? Sırat-ı Muslid'i kimdir? İfrat teflitten kaçmış ehl-i sünnet. Zaten ondan dolayı tarih boyuca bakın kim, hangi fırka ortada kalmış? 1400 senedir İslam tarihi var. 1400 senede birinci sahabe döneminde işte Hazreti Ali, Hazreti Usman döneminden başladı fırkalar çıkmaya. Hangi fırka kalmış? hiçbir fırkanın adı yoktur. Varıysa da yen kitaplarda kalmış, yan sapık fırkalar kıyıda köşede kalmışlar baş kaldıramamışlar. Kaldırılmışlarda ne olmuşlar? Bitmişler. Tutulmamış, maya tutmamış. Neden? Çünkü ifrat tefrit tutmaz. Sadece orta yol kalır. Onun için Ehl-i Sünnet her zaman nedir? Üstündür tarih boyunca. Diğer fırkalar, Fatimiler mesela, Şii'den Rafizilerden bir koldur. Mısır'ı 200 seneli getirdiler. 200 sene sonra ne oldu? Çöktüler. Bir tane Fatimi, bir tane Rafizi akidesi Mısır'da şu anda bulamazsın. Onlardan kalma. Salahaddin Eyyubi geldi. Kısa zamanda onları yok etti. Allah'ın izniyle. Palmadılar. O çünkü fıtrata muhaliftir. İslam'ı çütüphaneye gelsen Mutezili olsun, akılcılar olsun, hariciler olsun kaç tane kitapları var? Elin sayısı kadarıydı. Ama Ehl-i Sünnet'in Dünya Kaderi'de kitapları var. Onun için bugün de İslam aleminde bütün basın yayına git. Arap aleminde olsun İslam aleminde olsun hep Ehl-i Sünnet'in kitapları ortadadır. Bizim %95 ise bütün Bid'at Ehl-i Firkan'ın %5 civarında değil bile. Bu neye delalet ediyor? Orta yol her zaman nedir? Üstün gelir. Çünkü Resulullah'ın yoludur, Allah'ın emrettiği yoludur, sırat-ı müstakimdir. Onun için kim la ilahe illallah derse, kalbinde bir miskal, bir arpacık kadarı iman var ise, ne olur? Ataştan kurtarır. Burada la ilahe illallah'ı çok önemlidir. Şimdi bu la ilahe illallah her çeşit diyor. Biz biliriz günümüzde din düşmanları da söyler, laf cereyi her çeşitini söylüyor. Nasıl inşallah Adam buradan Müslümanların çökünü kazıyor. Müslümanları katlediyor. İnşallah diyor lafların arasında. Bouldu mu olmadı. La ilahe illallah diyen de çok var. Ama la ilahe illallah diğer hadis-i resulullah açığıyor. Diyor ki kim hakkıyla la ilahe illallah derse. Hakkı nedir la ilahe illallah'ın? Hakkı nedir? O çelimenin anlamını yaşamaktır. Anlamını anlayıp ortaya dökeceksin. Bu da nedir? Bizim imanın tarifidir. Yani anlayacaksın, amelden yapacaksın. Anladım ama ben amelden ortaya dökmüyorsam bu ne yazar? Ataşta kalıcı yazar. Dökme seni amele. Anlatabildim mi? Amele dökmen lazım. La ilahe illallah'ın anlamını. Onun için küffari kureyş Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dediler ne istersen bizden iste. Mal, mülk, cah, kadın ne istersen iste. Ne dersen yaparız. Namaz kılarız. Ne dersen yaparız. Sadece bu kelimeyi bizden isteme. La ilahe illallah. Neden? Çünkü o zamanda bu kişiler Arap, orijinal Arap oldukları için bu kelimenin anlamını biliyorlardı. Anlamını biliyorlardı. Yani bu kelimeyi dedi arkasında duracak. Biz nasıl dururuz kelimenin erlisin. Arkasında durman lazım. O zaman da insanlar işte neydiler? Dürüst süydüler. Bakma sen şimdi bize hep anlatırlar yanlış. İşte müşrikler çok eee şey çocuklarını öldürürler böyle kötü adetleri vardır. Ama bunların yanında birçok güzel adetleri vardır. Onun için Allah onları seçti. Çok güzel adetleri vardı. Bir adetlerinden birisi de yalan söylemezdiler. Başkalarını kesseydin yalan söylemezler. Sözlerinin eriydiler. Arkalarında durardılar. Onun için Resullullah nifak yapamadılar bak. Nifak yapamadılar. Dediler sadece bize bunu söyleme. Çünkü la ilahe illallah dedik. Allah'tan başka ilah yoktur. Bizim ilahlar nedir? Putubel. Bunlar nedir? Boştur. Bunları atmamız lazım. Sadece Allah'a ibadet etmemiz lazım. Halbuki dedi biz Allah'a ibadet ediyoruz ama bunların vasıtasıyla şirk koşuyorlar. Atamadılar. Çünkü anlıyorlardı anlamını. E bu günde adam İslam'a karşı bütün haliyle, ahvaliyle ama diyor ben Müslümanım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ne yazar? Hiçbir şey yazmaz. Yazsa yazsa ateş yazar bu kelime. Sen ateşe götürür. Çünkü hüccet, kendi kendine hüccet ikamet ediyorsun. Yen anlıyorsun, hüccet kalkıyor üzerine yapmıyorsun bu La İlahe İllallah'ın anlamını. Yen de nifak yapıyorsun. Olmaz. La İlahe İllallah dedik arkadaşlar, anlamını bileceksin. Allah'tan başka hak, ilah yoktur. İlah kelimesi nedir dedik? Mabud tıma ibadet edilir o ilahdır. Her insanın bir ilahi var. Anlatabildim mi? İlâh kelimesi sakıncalı bir kelime değil. Yani bunu her yerde kullanabilirler. Kullanmışlar. Batı ilahlar çoktur ama bir hak ilah var. Nasıl Allah'ın ismi eee ismi Allah'ın en kendi ismi nedir? Allah-u Teala Allah-u Teala dedik evet şimdi la ilahe illallah'ın anlamı çok önemlidir bu hadis yani bu hadisten bizi böyle geç geçebiliriz işte çimin bir arpacık kadar iman oldu çıkar ama nasıl çıkar la ilahe illallah'ı anlayan insan yani bu hadise yüklenmesin bazı insanlar oh desin ben La ilahe illallah dedim. Artık kurtardım. Hayır. La ilahe illallahın gereğini yerine getireceksin. Cereği nedir? Allah'tan başka ilah yoktur. İlah ne demektir? İbadet var. İbadet edeceksin. Başkasına etmeyeceksin. Sadece Allah'a ibadet edeceksin. Şirk koşmayacaksın. E bir tane şimdi diğer ben ne put var, ne bir şey var ben bunlara ibadet etmiyorum. Ama şeytan ölmemiş. Eski ata yaşlı ninelerin sözüyle. Şeytan ölmemiş. O bilfiil. Şeytan kıyamete kadar adam oğlu ile uğraşacak. Şeytan da tektik değişir. Yani bizim teknoloji ilerledi şeytan geri mi kalır? İlker mi mücadele edecek? Hayır. Şeytan da kıyamete kadar dijital seneler mücadele edebilir. Şeytan da tektik değişir. Ondan dolayı gelip seni demez bir günde gel bir taşa bir halvaya yen yani bir muma tap. He? Gerçek var böyle insanlar da var. Bu eee hayvana eee bugün de tapanlar var vesaire ama yine şey yine eee Allah Subhanahu taala her şeyi eee bilintirmiş. Anlatabildim mi? hicret ikamet olmuş insanların üzerine. Anladabildim? Ondan dolayı eee şeytana uymayacaksın. Çünkü şeytan gelir seni putlara taptırmaz ama bugün de bir, bir şahsa taparsın. Onun fikrine taparsın. Ertebildin mi? Onu ilah yerine koyarsın. Çok sevilsin babanı, baban diyor boşver namaz kılma. Sen oku. Babanın lafını dinlemedin, Allah'ın lafını dinlemedin, sen onu ilah yaptın. Hiç buraları da bırak. Düzene taptın, bilmem buraları da bırak. Kendi havan, nefsin taptın, ilahdır bu. E ferayte men ettehze ilahehu hawa? Allah Teala diyor, gördün mü onu? Kendi nefsini, havasını ilah ettirdin. Neydi etti? Nefse itaat edersin. Nefis dedi bunu yap, evet yaparsın. Ama nefis senden ne olacak? Müca Mücadele olacak. Çünkü nefis kendisi nefis şeytan değil. Biz diyoruz nefis şeytandır. Hayır, nefis şeytanın giriş noktasıdır. Şeytan nefisten rahat girebilir senin. Yani her, her evin bir kapısı var. Ne kalbinde kapısı nefistir. Oradan şeytanın giriş noktası var. Kapıyı sağlam tutacaksın, girmesin. Her zaman Elin tetikti olacak şeytana karşı. Onun için hakkıyla ilah Allah-u Teala'yı hakkıyla ilah edeceksin. Allah-u Teala'nın sözüne uyacaksın. Emirlerini yasaklarını yerine getireceksin. Sınırlarını aç, açmayacaksın. O zaman sen günah işlemişsen de Allah-u Teala seni cezanı çektikten sonra kurtarır. Ama ben babadan doğmuşum, bu yürede doğmuşum, he? Müslüman işte diye ama İslamiyetin emirlerini hiç yere getir yerine getirmiyorum. Yen birezini getirip birezin getirmiyorum. Yen birezine inanıp birezine inanmıyorum. Böyle bir şey yoktur. Bizim dinimizde öyle bir şey yoktur. Bizim itikad meselesinde tanımında açıkladık. Yen imanı olduğu gibi kabul edeceksin. İman itikad meselesinde eksilme, artma, eksiltme, azaltma Kabul etmez. İman bir bütündür. Din bir bütündür. Olmaz. Yani hepsine inanacaksın, yani inanmayacaksın. Bunda ehl-i sünnet taviz vermemiş. Ama ehl-i sünnet ne diyor? Ehl-i sünnet tatbika gelirken imanın meselesini ha? evet ben inanıyorum buna ama nefsime uyuyorum. Yapacağım inşallah bunda gaflete dalıyorsun. Burada bu Evet, iman eksilir diyoruz, artar. Gaflata daldın, imanın eksildi. Ama dalmadın, Allah-u Teala'nın emrinde durdun, şeytana karşı tetikte oldun, imanın ne olur? Yükselir, artar. Diğer taraftan, gaflata gittin, imanın ne olur? Azalır. Ondan dolayı iman eksilir, azalır. eksilir, artar. Azalır, çoğalır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste ne diyor? Üçe bölmüş bu hadisi. Birincide diyor ki, kim la ilahe illallah derse, kalbinde bir buğday kadarı ağırlığında, arpa kadar ağırlığında eee hayır var ise, yani iman var ise ne olur? Ataştan çıkar. Sonra diyor ki, Kimin kalbinde bir buğday kadarı her var ise o da çıkar. Üçüncüde ne diyor? Daha az. Hatta diyor zerre kadarı. Zerre nedir? Gözden görünmeyen bir şeydir. O kadar bir imanın var ise Allah'a kurtarırsın. Ama bir iman ne gerekir? Amelli iman. Yani şimdi bir musulman zaten ben dedi ben Ben "Lâ ilâhe illallah" dedim, Muhammed Resulullah'a Müslüman oldum. Ama amel yapmıyorsa dedik ne olur? İman olmaz. Çünkü amel imanın nedir? Bir parçadır, bir cüzdür. Tamamlayıcıdır. Yani eee kamal şartı değil. Ha, işte olsa daha güzel olur, olmasa olur. Böyle bir şey değil amenin tarifi. İman amel imandan bir parçadır. Asas bir parçadır. Tencere dedik 3 taş üzerine durur, 1 taşıdır amel. Olmaz amel olmasa iman olmaz. Ondan dolayı bu hadiste la ilahe illallah diyen sevinmesinler. İnnehu benim bir zerre kadar imanım var kurtarır beni. Sen o o zerre kadar imanı ispat edeceksin. Amel yapacaksın. O zaman kurtarır. Evet. Çünkü biz buna da geleceğiz inşallah. İman derece derecedir, e, mertebe mertebedir. Aynen derece derecedir. 3 derecedir iman. Bunu da inşallah bu da bir karesidir imanın, onu da çokacağız. 1. mertebe imanın girişi. Sen imana girdin, genel bir iman. 2. iman içine girdin, bütün imana hacim oldun. 3. ihsan derecesine geldin imanda. Nasıl dün din 3 mertebedir dedik? Eee İslam iman ihsan. İslam girişidir. İman mükemmeldir. İhsan mükemmelin üzerinde zirvedir. İman da öyledir. Birinci sadece iman odasına girdin diyelim. Sen imana girdin. İmanın sınırlarına girdin ama neredesin? Kıısındasın. Her an tak diye düşebilirsin. Ama ikinci nedir? Odanın ortasındasın. İman mükemmel derecesine gelmişsin iman kamil olmuş. Üçüncü nedir? Enbiyalar, siddikler, salihler imanı nedir? Zirvedir. Zirvededir. Yani senden Allah'ı vacip kılmadığın üzerine sen, Allah'a yakın düşmek için daha fazla çaba gösteriyorsun. O da pek ömerlerin imanıdır. Siddiklerin imanıdır. Sahabenin imanıdır. Derece derece. Onun için bu hadistechi Lâ ilâhe illallah. İmanı nedir? Hah kıyısındadır. Ama yine imanı kabul etmiş, ameli de yapmış. Ama onun yanında günahları var. O günahlardan dolayı yanıyor ataşla. Eğer o zerre kadar imanı olmasa ne kadar namaz kılsa, ne kadar cami yapsa, ne kadar hacca getse, ne kadar fakir fukara yitme baksa kurtarır mı onu? Bugün de biliyoruz biz. Bizim yaşadığımız yerde bütün İslam aleminde de birçok zengin var. Fakir fukara'ya bakıyor, vakıf koymuş, yemek dağıtıyor. He? Yetimlere bakıyor. Ama Allah rızası için yapmıyor bunu. Bunu yapıyor yani adam kendisi desiler filandır. E, e, yapıyor. Yani kendi öyle inanıyor, yapıyor. Yani e, ben milletimi seviyorum, milletim için yapıyorum. Yani vatanımızı seviyorum, vatan için yapıyorum. Allah adaleti mutlaktır dedik. Buna da verir. Allah Teala diyor Cafire, dünyayı istiyorsun, dünyayı veririm sana. Ama ahirette senin nesibin yoktur. Mümin'e de diyor sen ahireti istiyorsun, ben sana dünyayı ahireti veririm. Felhamdülillah mümin adamcın hem dünya var hem ahiret var. Dünya dünya zannetme işte biz sen dersin vallahi ben Mesela elli yaşındayım, altmış yaşındayım, yetmiş yaşındayım. Hep sürümden geçindim. Askeri ücretle şu ana kadar geldim. Ama çocukluğumdan bile namaz kıldım, hiç kötü şey yapmadım. Sadece bu değil ki mümine Allah-u Teala dünyayı verirsen maddi versin. Dünya tam tersine maddiyet değil. Dünya nedir? Huzurdur, kalp huzurudur. Allah mümine kalp huzuru vermiş. Adam var bir ekmekten, bir çorbaydan evinde o kadar mutludur. Adam da var sofra buradan oraya kadar dizilmiş ama mutlu değil. Her zaman bakmayın lüks villaların arkasında ne var bilmezsiniz. Bakma parti var. Partinin sonuna bak, gece kavgaya var. Yen çocuğuna eee esyan ediyor. Yen çocuğuna hacim karesine hacim olamıyor. Evde bir sorun mu var? Ha olmayan da olur. Ama cenelde olur. Huzur yoktur. Neden? Çünkü huzur imandadır. İman olmasa huzur olmaz. Amel olmasa iman olmaz. Huzur nerededir? Amelli bir imandadır. Çünkü cennete girme yok amelsiz yoktur. Bak Resulullah diyor bir miskal. Bir miskal ameli var ise yani. İmanı var ise, ameli var ise. Adam Ehl-i sünnete göre zine üzerine ölse, zine yapıyor yani içki yapıyor, içiyor. Ama bunu helal kılmıyor. Demur içki halaldır. Adam hiç içki içmese, başı secdeden yerden kalkmasa ama içki haram değil dese o ateşe gider. Ebedi kalır ateşte. Çünkü neden dinden belli olan bir şeyi inkar etti. Ama diğer şeyleri dört dörtlüktür. He? Camiden çıkmaz. Sadaka verir. Ama bunlar ne yazar? Hiçbir şey yazmaz. Ama o ameli ne yazar? Bir küçük ameli ateş yazar. Ebedi ateş. Adam da var içki üzerinde ölüyor. Ama namazı var, niyazı var içki içiyor. Yani zine yapıyor. Tevbe etmeden ölüyor. O kalır Allah'ın rahmetine. İstese onu affeder, ateşe de göndermez. Ama cenelde Cünah çağırlar, ateşe gidecekler. Çünkü Allah'a kim sorusu sorabilir? Kimse soramaz. O ne yapar? Ateşe girer, cezasını çeker, sonra ne olur? Ateşten çıkar. Onu ne kurtardı? İmanı. İmanı kurtardı. O imanın adı tevhid yerine göre diyebiliriz, yerine göre amel diyebiliriz. Önemli olan iman kurtardı onu. Az da olsa kurtardı insanı. Ama o iman çıplak iman olsa sadece ben he, la ilahe illallah diyorum. Bu çıplak imandır. İspat yok onun iman. İspat olmak için iman ispat etmek için amellaz. Yani bu hadis çok önemli olduğu için üzerinde durduk çünkü çok insanlar bu hadisi şey yapıyor. Eee kullanıyorlar, tedbire eden bırakıyorlar. Bir miskal zerre diyorlar bizim kalbimizde imanı var biz kurtardık. Evet, bu hadisle ilgili bir dipnot var. O dipnotu oku. İmam el-Hafız Ebubekir İbnül Esrem şöyle der. Ebu Abdullah'a yani Ahmed bin Hanbel'e denildi ki: "Biz iman artar ve eksilir diyoruz. Ne dersin?" Ahmed şöyle dedi: "Kalbinde şöyle bir şey olan cehennemden çıkarılacak." Hadisi buna delalet ediyor. Bunu el-Hallal es-Sunne el de rivayet etmiştir. Evet burada da bu bu e, bu divnot güzel bir divnottur. Eee İmam Hafız Ebubekr el-Esrem. İmam Ahmed'in ileri gelen imam talebelerindendir. İmam Ahmed'e soruyorçu İman iksir artar evet bu hadisi delil gösteriyor İmam Ahmed. Bu hadisi delil gösteriyorum. Çünkü Bu hadis apaçıktır. İman eğer bir buğday kadarı, bir zerre kadarı olduğunda anlamı gelir, çok zayıf olmuş ama bir de çok yükselir. Buna delalet eder. İman eksilir, artar. Evet, diğer hadise geçelim. Zina eden kişi zina ettiği sırada mümin olduğu halde zina edemez. İçki içen de içki içtiği sırada mümin olarak içemez. Hırsız da hırsızlık yaptığı sırada mümin olduğu halde hırsızlık edemez. Yalçılık yapan kimse de insanlar gözlerinin ona yöneltip bakarlarken yani insanların gözleri önünde yağmacılık ettiği zaman mümin olarak yalçılık ve çapulculuk edemez. Evet. Şimdi bu hadisi de yine İmam Buhari rivayet etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Lā yaznī zānī hīna yaznī wa huwa mu'min Şimdi bunu bir önce anlamını açığlayalım. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir zani zina asnasında mümin olamaz. O zaman ne olur? Kafir mi olur? Müslüman yani şey düşüyor. Sürgüsü düşüyor. Evet, şimdi biz buna ileride de geleceğiz. Ama bir beni hatırlatırım. İmanla İslam'ın farkı nedir? Dereceleri nedir? Çünkü biz dedik din 3 mertebedir. İslam şahadet verdin, kabul ettin, 5 şartı kabul ettin, rukun, 5 arkan, 5 şartı kabul ettin, İslam'a girdin. Ondan sonra bu 5'den amel edeceksin sen düz bir Müslüman oldun. Ondan sonra düz Müslümanlıktan çıkıp süper Müslüman olmak için iman devreye giriyor. İmanın da kaç şartı var dedik? Altı. Bu altı şartı yerine getir. Altı şartı yerine getirdin sen mükemmel mümin oldun. Ha bu da yetmedi sana. Bir derece daha var. O da nedir? İmanın şartlarından üstün emeller var. O da nedir? Ektir. Allah senden istememiş. Ama sen dört dördlük yapmak için onu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle açıklıyor. Diyor ki, Sen Allah'ı göremiyorsan Allah seni görüyor. Böyle bir ibadete seviyesine geldin sen peygamberler seviyesine çıkarsın. Sıddıklar seviyesine çıkarsın. Yani sen her yerde seni Allah görüyor. Utanmaz mısın? Mahcup olmaz mısın? Her yerde sen Allah görüyor. Öyle bir imana yetişten şimdi biz birçokumuz günah işliyoruz. O o günah işlediğimiz ansa anda şeytan bize unutturur Allah bizi görüyor. Halbuki inanıyoruz, biliyoruz. Denizlerin altına gitsek, yerin bin kat altına gitsek Allah bizi görür buna inanıyoruz. Ama gaflet şeytanın görevi bu. Sinsidir gelir. Taktırmadan sana unutturur bu iş. Ama hiç unutmasan işte ihsan seviyesine gelir. İhsan seviyesi nedir? Çok zor bir seviyedir. Zor olduğu için enbiya ler, evliya ler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş ve geçmiş, günahın olmuş, affadilmiş. Ama onun üzerine ne yapıyor? Sabaha kadar gece durup namaz kılıyor. Hazreti Ayşe dur ya Resulallah. Bak ayağın kanıyor. Hasır. Hasırın üzerinde dur ayağın kanıyor. Diyor istemez misin Ay Ayşe? Şükredilen kullardan olayım. Yani Allah bana bunu ikram etti. Ben bunu karşılamam tamam. Tecrübilerden bırakayım. Hayır. Daha fazla yapmam lazım. Ha, nereye kadar? Ölüme kadar. Ölüme kadar. Amel ölüme kaderdir. Yoktur tedbiri ellen bırakmaz. O bir terefte ne var? Hiç amel yoktur. Yiç yattı. Cennette ne var? Adı üzerinde cennet. Hiç amel yoktur. Bir miskali amel, zerre kadar amel yoktur. Ama çok ameli seviyorsan cennette Allah Teala da, o lezzeti de yaşattır sana. De, diyorsun mesele vallaha çok güzel idir bela E, dünyada imanımız çok tat, tatlıydı. Bence bir araya gelip ders yapıyorduk. E cennette de Allah-u Teala diyor gidin ders yapın. Ama mükellef değilsin. O tatı yaşamak için. Ha cennette dersin valla benim alışverişim var idi. Muminler, Müslümanlar benden alışveriş yapıyordu. Yardım ediyordu insanlara. O nokta da, da alıyordum. Allah-u Teala diyor gidin dükkan kurun. Cennette alışveriş yap. Ama yok amel için. Ne için? Ne için? O tadı yaşamak için öyle bir amel var orda. Yoksa amel mükelleflik yoktur. Ebedi hayatta. Ya çok azdır ya. Altmış sene nedir ya? Yarısı yukuyla geçiyor. Bir de dişimizi sıksak ebedi hayat kazanmak için. Değmez mi? Hem de nasıl değmez? Ama şeytan bırakır mı? Bırakmaz. Söz vermiş Allah-u Teala'ya. Çünkü babamızın hüzünle cennette, cennetten atılmış. Ne yapar? Sorumlu ne kadar bizimle uğraşacak. Şimdi Resulullah diyor ki zani zina ettiği aslında da mümin değil. Hatta bir rivayette iman ondan yukarı gider. İman ondan ayrılır. Et gölge gibi dururmuş. He, gölge gibi durur başında. İman ondan ayrılır. Ne olur? İman dairesinden çıkar. Ne olur? Aslında mümindir. İman odasına girmiş. Ama zina tü bir günaha düştü. İman odasından çıkar nereye gelir? İslam odasına gelir. 1. Yeni birinci karaya döner. 3 karaya dedik. 1.'ye döner. O arada ölse kafir mi ölür? Ölmez. Çünkü helal kılmıyoruz ineği. Ha zina etrasna da deset zina halaldır canım. Madem ben bu kadından anlaşıyorum haram değil ama tutsun bir kadına tecavüz etse ama haramdır. Kendine böyle bir yorum yapsa bu kafir olur. Ne olur? İman dairesinden çıktı, İslam dairesine geldi. Ama Allah korusun İslam dairesinden çıkan ne olur? Nereye gelir? Daire var mı ondan önce? Daha ondan önce bir kara var mı? Ne var? Var. Nedir orası da? Küfürdür. İhsandan, ihsan seviyesinden düşsen imana düşersin. İmandan düşsen bu zani gibineye düşersin İslam'a. İslam'dan düşsen Allah korusun küfrün deresine düşersin. Küfrün vadisine düşersin. Artık seni Allah'tan başka kimse kurtaramaz. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor yani zina ettiğin aslında da iman, hatta bir rivayette iman nezihtir. Ayrılır. Çıkar ondan. Ne olur? Düş, düşer. Ama zinanı bitirdikten sonra istiğfar tevbe etse iman bir de döner ama. Demek ki iman azalıyor Ne oluyor? Artıyor. Azalıyor, azalıyor, azalıyor. Bir zerre kadar iman kaldı bu adamda. O zerre kadar iman ne yapıyor? Adamı zorluyor. Sen günah yaptın. Ne yapıyor o? Bu sefer tövbe yapıyor. Tövbe yaptığında ne oluyor? Tekrar. Bir de tekrar iman odasına geliyor. Tövbe, istiğfar. Evet. Sonra ne diyor? Velayeşrabul hamra. Bir tane içki içtiği aslında mumin değil. Nedir? Musulmandır. İman derecesine çıkıyor. Çünkü bir mumine yakışır mı? İ i̇çki içsin Allah haram kılmış içki. Tamam sen dersin ben içki hal halal haramdır biliyorum ama nefsime uyarı geçiyorum. İnşallah içmem bir daha böyle. Bu kurtarır mı seni? Kurtarmaz. İman dairesinden çıkartır seni İslam dairesinden. Ne zaman içkiyi içmesen Hayatında ağzına bir damla içki koymasın. Satışına da karşısın. Yasağına da imza atıyorsun. Ha? Ama diysin diinde içki haram değil. Sen ne yapar? İslam dairesinden bile çıkartır, cehennemin vadisine götürür. Çünkü Allah'ın bir emrini ne yapıyorsun? İnkar ediyorsun. Sen sabaha kadar namaz kıl, hiçbir şey yazmaz. Sonra ne diyor hırsız? Hırsızlık nedir? Sadece günah değil, zina, içki, Hırsızlık en büyük günahlardandır. Hırsızlık nedir? Hırsızlık hakkın olmayan bir mala el koymaktır. Hırsızlığın da çeşit çeşit var. Bir göz göre göre hırsızlık yaparsın, bir gizli yaparsın. Ama gizli olan meşhurdur. Çalarsın. Yani senin malın değil o mala ne yapıyorsun? Eee Hakim olmaya çalışıyorsun. Detaylı yollarla. Gayri şer'i yollarla. Allah-u Teala malı dünyada yaratmış. O malı kazanmak için de çaba göstermen lazım. Sen çaba göstermeden gelip rahattan o mal almak istiyorsun. Başkasının malını tecavüz ediyorsun. Bu nedir? Hırsızlıktır. Bir hırsız, bir musulman bir mümine yakışır mı? Hırsızlık yakışmaz. Ama hırsızlık İnsan niye hırsızlık yapıyor? Hı? İşte burada da İslami fıkıh tecellidir. Mesela zina yapan niye zina yapıyor? Zina yapan hükmü nedir? Zina yapan hükmü evliyse taşlanacak, ölecek. Bekar ise ne olacak? Kırpılacak. Niye hüküm değişildi? Çünkü niye zinaya düşür insan? Ene şehvetine hakim olamadığı Bekardır. O zaman kırpaçlayın bunu. Bir daha bir dönmesin buna. Allah'ın emrini tutsun. Çizgiyi açmasın. Bir intihandır. Ama evli olan niye zine yaptı? Ben kendimi tutamadım. E ama senin evde halalın var. Kendini tutamadın. Gidip orada şeyini, şeyini kırarsın. Şevkini. O zaman buna ne olur? İçki. İçki niye içiyorsun? İşte gendim. Daldım. Bunun hükmü Allah indinde de ayrıdır. Ama bir yaşlı içki içersen Allah insan Allah Teala bir hutça halisi diyor, ey kulum diyor. Başına beyaz düştü, utanıyorum senden. Neden? Waqar'dır beyazlık. E bir Allah Teala üç taneye bakmaz kıyamet gününde. Üç taneye bakmaz, yüzlerine bakmaz. Allah bakmasa ne olur? Tam gazabinin içine düşersin. Allah'ın bakışı bile seni karşısına alıp hesabını çekmeye bile rahmettir. Kimdir? Yaşlı bir zaniy. Yaşlı bir adam zihni etse Allah ona bakmaz. Yaşlı bir adam içki içse Allah ona bakmaz. Ya yaşlı aklın başın ya o censir uydu havasına, nefsine. Sen neye uydun? Onun için eee hırsızlık hırsızlık Ses var mı? Şimdi bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki zina eden, zina etti aslında nedir? Mümin değil. İçki içen, içki içtiği aslında da mümin değil. Hırsız, hırsızlık yaptığı aslında da mümin değil. Ne de mümin değil çünkü iman nezihdir. İman ondan ayrılır. İman dairesinden çıkar ne dairesine düşer İslam dairesine düşer. Mümin değil anlamına gelmiyor kafirdir. Ama derecesi düşüyor. Ama onda bir miskâli iman olduğu için onu zorlar tövbe istiğfar ederse bir de iman dairesine girer dedi. Ondan dolayı hüküm de dediğimiz gibi değişiliyor. Burada mesela hırsız Her hırsızın cezası nedir hırsızın? Eli kesilir. Ama her hırsızın eli kesilir mi? Paranın ölçüsü var. Limiti var. Bu kadar para çalan bundan az çalan kesilmez, ceza verilir. Ama bu kadar bundan da fazla çalan eli kesilir. Bu 1. İkincisi İslam rahmet dinidir. Belki o hırsız ihtiyacından dolayı hırsızlık yaptı. Ona yine bakan kadı elini kesmez. Nasr Hazret Ümer zamanında açlık oldu bir sene. Millet bile yemek bulmuyordu. Kuru deri vadilerden, sokaklardan deri kuru hayvan derisini yiyirdiler. Yaprak, ağaç yaprağını yiyorlardı açtan. Ne oldu? Hazret Ümer yanına getirdi çocuklar çalmışlar çeşme derlerin çünkü ihtiyacıdan dolayı ona bakar kadı. Ama sonuçta o hırsızlık müminin bir sıfatından değil. Onun için müminin sıfatından olmadığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor mümin hırsızlık yaptığı anda iman ondan ayrılır. Sadece İslam derecesinde kalır. Eğer bu hırsızlık caizdir dese İslam derecesinden dahi de altlı çifreye düşer Allah korusun. Ne zaman onu itikadan inansa? Evet. Şimdi bu hadislerde hepsi neye delalet ediyor? Hepsi delalet ediyor ki iman eksilir, artar. Nasıl artıyorsa öyle de eksilir. Bir şey artış kabul ediyorsa eksilme de kabul eder. Bu hadisle ilgili Buhari hadisiyle ilgili İmam Nevevi'nin bir sözü var. Onu da okuyup diğer şeye geçelim. İmam Nevevi şöyle der: "Hak ehlinin icma ettikleri şeylerden biri de şudur. Zina eden, hırsızlık yapan, adam öldüren ve şirk hariç diğer büyük günahları işleyen kimseler bu suçlarından dolayı tekfir edilmezler. Onlar imanı eksik müminlerdir. Tevbe ederlerse ahiretteki cezaları düşer." Eğer büyük günahlarda ısrar ederlerse Allah'ın dilemesine kalmışlardır. Allah dilerse onları affeder ve cennete sokar ya da dilerse onları azap eder sonra ce sonra cennete sokar. Bakınız şerh Müslim iman imanın masiyetlerle eksilmesi. Amin. Başka yok amca. Derim ki İmam Nevevi'nin sözü masiyetini helal görmeyen kimse hakkındadır. İşlediği masiyetin helal olduğunu söyleyen kimse tekfir edilir. Bu konuda alimlerin icması vardır. Evet. Dediğimiz gibi eğer mahsiyetini helal görüyorsa ister şeyhül İslam olsun ister şeyhül İslam'ın oğlu olsun ne olur tekfir edilir. Ama mahsiyetini helal görmüyor, günahını ikrar ediyor, nefsinden dolayı düşürür, ihtiyacıdan dolayı düşürür o günaha bu tekfir edilmez. Bu mahsiyet üzerine ölse bile Allah iste sonu Allah'tır, Rabbül Alemin'dir. Kendisi yaratmış. Dünya her şey elindedir. İstese onu affeder cennete sokar. İstese cezasını verir. Ama genel olarak Allah-u Teala diyor ki günah işleyenin kıyamet gününde cezası var. Cezasını aldıktan sonra cennete girer. İşte Ehl-i Sünnetin de burada bir şeyi tecelli ediyor. Nedir? Allah'ın meşiyetine kalıyor. Mahsiyet ehli Allah'ın meşiyetine kalıyor. Diğer fırkalar onu kabul etmiyorlar. Mu adam günah işledi. Tamam bitti bunun işi. Hayır biz Allah'ın işine karışamayız. Allah kendisi Rabb-il âlemindir. Allah Teala ayette açık diyor. Bana şirk koşan affetmem. İmkanı yoktur. Hiç affetmem. Onun haricinde istediğimi affedebilirim. O zaman en tehlikeli şey nedir? Şirktir. Şirk koşma. Şirk olduğu yere, şirkin girdığı yere iman ne olur? Otomatik olarak iman ne olur? Dışarı çıkar. Şirkten iman içisi bir odada bulunmaz. İmkan yoktur. Onun için iman odasına şirk girdi iman imandan çıkarsın, İslam'dan çıkarsın. Hiçbir yere gelmezler. İslam dediğin şirk bir yere gelmez. Onun için biz dikkat etmemiz lazım. Bazen bilmeden şirk koşuyoruz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derdi: "Sana yar bir şirkten. Bildiğim ve bilmediğim şirkten sana sığınırım." Çünkü insan bazen şirk koşar, haber olmaz. Dikkat etmemiz lazım. Onun için biz aslında nasıl iman öğrenmeye çalışıyoruz? Şirki de fıkıh etmeye çalışacağız. Bir Müslüman şirki de bilmesi lazım. Neden düşmesin içine? Sadece imanı bildin yetmez. Şirki de bileceksin. Nasıl bir mayın tarlasında yürüyorsun? Eğer uzman olmasan o mayın tarlasından sağ çıkmasın. E bu hayat da böyledir, mayın tarlasıdır. Her adımızı bilmemiz lazım. Nasıl gir, gir, bu girdik bu tarlaya? Dünya tarlasına. Bir girişi var, bir çıkışı var. Haberliyordu yani ben herkes hayrı soruyor, ben şerri soruyorum düşman için. Muaz her çeşitliliği, hayrı soruyordu. Ben şerri sordum düşmeyeyim içine. Alimler bu hadisten çok fıkhı çıkartıyorlar. Onun için bu mayın tarlasına girdin, fıkhın da yapacaksın. O mayınlara basmamak için. Sadece imanım oldu tamam yetmiyor. Şirk nedir? Şeytan gelir öyle çiz, sinsidir şeytan. Allah-u Teala diyor ki, şeytanın adımları var, adımlarına uymayın. Adım nedir? Yavaş yavaş, basamak basamak, sindire sindire sene gelir. Hemen demez ki tırsızlık yap. Sen bir yerde çalışıyorsun. Hemen demez kasayı çek. Çekmeceyi al on çağırdı at cebine. Demezsene böyle. Yavaş yavaş. Önce gelir diğer sene ya bu patron sana zulmediyor. Hakkını vermiyor. Ondan sonra gelir diğer sene sen ihtiyaç sahibisin. Ondan sonra gelir diğer ihtiyazın kaleri al vesaire. Sındı da sındı alıştıra alıştıra sana ne yapar? Günah işlettirir. Zineyi de öyle işlettirir. İçkiyi de öyle içtirir. Her şeyi böyle Onun için sinsi olduğu için dikkat etmemiz lazım. Evet şimdi bu hadislerden dolayı bir paragraf var onu da okuyalım. Kur'an ve sünnette geçen bu deliller imanın artıp eksilebileceğini ve müminler arasında fazilet yönünden farklılıklar olduğunu açıklamaktadır. Müminlerden kimisi iyiliklerde önde gidenler kimisi ortadadır. İyiliği ve kötülüğü aynı seviyededir. Kimisinin günahı fazladır. Böylece kendisine zulmetmiş olur. Kimisi yaptığını iyi ve güzel yapar. Kimisi mümindir, kimisi müslimdir. Allah katında hepsi bir değildir. Allah bazılarını bazılarından daha faziletli kılmıştır. Bazılarını bazılarının derecesinden üstün kılmıştır. Allah kullarından dilediğine lütfu ihsanından verir. Hiç kimse Allah'ın verdiği hükmün önüne geçemez ve onu eleştiremez. O her şeyi bilir, hikmet sahibidir. Çok güçlüdür ve kerem sahibidir. Evet, şimdi buradan biz ne anladık? Dedik ki iman artar, eksilir. Bu hadislerden, bu ayetlerden, bu hadislerden bu çıktı. Bundan da ne çıkıyor? Bundan da bir derece çıkıyor. Müminler eşit değiller. Nediler dedik? Din mertebe mertebedir, iman da mertebe mertebedir. Geleceğiz imanın mertebelerine. O da bir kalesidir. Onu da anlamasak önüm onu da anlamasak imanın mertebelerini hariziler niye harici oldur tekfir eden insanlar o anlarız biz bunları hepsini kararları anladıktan sonra Allah'ın izniyle hiç diğer fırkaların düştüğü hataya düşmeriz çünkü temel atıyoruz sağlam temeli düz attın terazi üzerine ne kadar kalksan düzdür yamulmaz çökmez Ama temelin yanlış oldu. Üstüne ne kadar beton örme de atsın ama yamuk olduğu için hemen çökmese zamanla çöker. Dikkat etmemiz lazım. İşte burada bir şey daha var. İman dedik nedir? İnsanlar bile iman derece dereceyse insanlar o o imanı taşıyanlar da müminler de mertebe mertebedir. Bir kısmı iman odasına dedik girmişse o benzetme yaptık. Birisi kapısındadır. Birisi kıyındadır. Birisi biraz içeridedir. Birisi merkezdedir. Ne kadar merkeze yakın oldun o kadar ehli imansın. Kamil iman. Bir, birincisi cenan iman için ortada merkezde cami iman. Bir de ne var? Müstahap iman. O nedir dedik? İhsan derecesi. Üçe ayırmış Aile-i Sünnet imanın mertebelerini. İşte insanlar da müminler de derece derecedir. Ondan dolayı o bir dünyada da cennete girdin hepsi her nasıl bu dünyada iman odası derece derecedir. Biri giriş kapısındadır, biri ortadadır, biri ortaya yakındır, biri ortadadır. Nasıl ne kadar ortaya yakın olduğun o kadar imanın yüksektir. E cennette de öyledir. Ne kadar dünyada ortadaydın o kadar Allah'a yakunsun cennette. Odaneresidir Firdevs-i Ala. Cennette derece derece dir. Allah'ın adalet o orada tecelli eder. Sen burada iman tamam iman odasına girdin ama kendini mükellef kırmadın merkeze gelmeye. Yeter mene dedin. O zaman cennette de o derece yetersene. Ama odaya girdin yetmez mene dedin. Himmetin çok yüksektir. Ben orta dereceyi istiyorum. Geldin orta derece o zaman cennette de Allah'a yakın olursun Ne kadar amelin salih oldun imanı canlandırdın inandığın meseleleri amelinle canlandırdın o kadar cennette de derecen ne olur? Yükselir İşte bu da bu da bu çıkıyor Şimdi imamların sözleri var Bizim imamlardan bir kaç tane söz almışız Ondan önceki bir paragraf var. Onu da okuyalım imamların sözlerine geçelim. Bil ki bu deliller imanın arttığına açıkça eksildiğine de zorunlu olarak delalet etmektedir. Çünkü imanın artması eksilmesini de gerektirir. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz. Selef imamlarının da dediği gibi artması caiz olan şeyin eksilmesi de caizdir. Artışla nitelendirilen bir şeyin eksilmesiyle nitelendirilmesi eksilmeyle nitelendirilmesi de kaçınılmazdır. Çünkü artmadan önceki artmadan önceki durumu sonraki durumundan daha eksiktir. Öyle olmasaydı artmasının bir anlamı olmazdı. Artması mümkün olan bir şeyin eksilmesinin mümkün olmadığı düşünülemez. Evet yani bir tanesi diğer tamam siz verdiniz bize iman artar ama eksilir. Yani bu akıl mantıktan da kabul edilen bir şeydir. Bir şey artıyorsa anlamı gelir. İlk önce eksi gider, artı. Yani bir, bir şey eksiliyorsa demek ki mükemmel idir eksildi. Bir derecededir düştü. Yani bunu akıl mantık da kabul eder. Bir şey artıyorsa eksilir. Eksiliyorsa artar. Kısacası budur. İman yani net hangi hangi mesele imanın artmasına delil ise aynen delil imanın eksilmesine delildir alimler diyorlar. Onun için bizim sorunumuz yoktur elhamdülillah. Bu konuda. Şimdi bu konuda tabi çok deliller var. Muhallif bir kısmını almış. Bu da ehli iman olan, Allah korkusu olan, kalbini hakkıyla Allah'a yönetiren insan, atan insan bu deliller yeter. Ama bir tane kalbinde şüphet var ise Kur'an-ı Kerim'i hepsini okusun onu ne yapar? Yetmez. Sünneti hepsini okusun onu bir yerden bir şüphe getir. Çünkü şeytana teslim olmuş. Kalbi şeytana teslim etmeyeceksin. Neye teslim edeceksin? Allahu Teala'ya. Tüm yoluyla, Resulullah yoluyla. Ves selam. Şimdi imamların sözüne geçerim. Birkaç imamın meşhur imamların sözünü almış burada muellif. Ne diyorlar artma, eksilme hakkında? Hatta bir tane demesin bize tamam bu ayetler deliller siz yorumluyorsunuz bunu. Hayır biz yorumlamıyoruz. Biz 1400 senelik biçim ilmi aktarıyoruz sadece. Biz burada ne müştehidiyiz ne allame-i cihaniz. Biz sadece ehl-i sünnetin icma olduğu meselede icma yok ise bir düşük mertebesi ittifak olduğu meseleleri burada aktarmaya çalışıyoruz. Hiç kim, biz şeyle iddia etmiyoruz. Ve iddia etme gücümüz de yoktur. Biz sadece imamlarımızın sözünü aktarıyoruz. Ha ne zaman olarca bir imam olduk, ha, evet biz de o zaman konuşuruz. Ama biz şu anda sadece imamlarımızın, ehl-i sünnetin itikadını anlayıp anlatmaya çalışıyoruz. O kader. Kur'an ve sünnette imanın artabileceğine delalet eden bütün deliller onun eksilebileceğinin de delilidir. Bunun tersi de doğrudur. Yani eksildiğine delalet eden bütün deliller artığının da delilidir. İmam Ahmed bin Hanbel rahimehullah'a imanın nasıl eksildiği sorulunca şöyle dedi: Nasıl artıyorsa öyle eksilir. Evet, İmam Ahmed. Ve ma edrak ma İmam Ahmed. İmam Ahmed dedi: Akar sular durur. Neden? Şimdi bir tane Hanefi'dir, diğer İmam-ı Azam var için İmam-ı Ahmet kimdir? Hayır, biz böyle ayrım yapmanız. Her imamın mekanesi var. İmam-ı Ahmet'in mekanesi ayrıdır. Alimler ittifak ettiler. Dediler din iki sefer kurtarıldı. Birincide Riddet savaşında Abu Bakir kurtardı dini. Bütün Yarımadası Riddet döndü. Mürted doldular. Abubakir iradesiyle bile Hz. Ömer gibi bir şiddetli adam ya Abubakir diyor, diyor ya Siddik nasıl biz la ilahe illallah diyen namaz kanları kılıç şey yapalım. Ama Abubakir anlamıştı meseleyi. Siddiktir. Diyer kim bir dini birinden ayırıyorsa bu yenmürted olur yenmürted isyan eder. Araplar hepsi de mürted değildir. Bir kısmi cehaletinden iyidir. Sonuçta hepsinin üzerine sert şeyiyle ne yaptı? Ümmeti kurtardı. Öyle kurtardı ki durmak yok. Ne oldu? Ondan sonra içi büyük umperatorluğu çöktürdü. Hiç dedi mi ben dinleneyim, toparlanayım hemen. Halid İbni Velid'i hemen çağırdı. Yarımadağını temizledikten sonra hemen Bismillah gelin Şam'a. Şam'da da çi mi gelin? Yok. Olar gibi Bedevi Arapleri. Hayır. Dünyanın en süper gücü Rum. Rum Beyzan biliyorsunuz Beyzan kaç binlerce senenin neyidir? Devletidir. İmparatorluğudur. Umbratorluğu. İkinci dini kurtaran kimdir? İmam Ahmed. Ne zaman kurtardı? Mahlûk Kur'an'ın mahlûk. Kur'an'ın mahlûk olduğu zaman Abbasilerin zamanında Harun Reşid'in oğulları neyi tebelli ettiler? Babalarının yoluna uymadılar. Babaları büyük mucahididir. Bir sene hac yapardı. Bir sene cihat yapardı. "Eni hem hac cihat yapmıyor bazı insanlar" der cahilce. Çünkü hac cihat yapmak için yetmez. İnsan toparlayacak, edilecek, gidecek bir ülkeye, uzak ülkeye ta devlet o kadar büyük ki sınırına gidene kadar bir sene olur. Onun için bir sene hac'a gidermiş, o bir sene cihat'a gidermiş. Babalarının yolunu tutmadılar. Ne oldular? Kur'an mahluk diye bir fitneye kapıldılar. Kur'an nedir dediler? Mahluktur. Her şeyi Allah yaratmamış. Kur'an'ı da Allah yaratmış. Haşa ve kefe. Neden haşa ve kefe? Niye Allah'ın eli var kabul ediyorsunuz? Kur'an'ın mahluk kabul etmiyorsunuz? E çünkü çok basit. Allah demiş benim elim var. Kabul ediyoruz. Allah demiş Kur'an benim neyimdir? Kelamım'dır. Allahu Teala Kur'an içerliğini konuşmuş. Tabii bunu biz Selef-i Salihîn akide dersinde yaptık. Ama bu iman kitabında da yapacağız. İmanın şartleri var, 6 tane. Orada kitaba imanda Kur'an'a iman bölümünde yapacağız onu. Kur'an nedir? Allah'ın kelamidir. Allah o Kur'an-ı Kerim'i konuşmuş. Cebrail aleyhisselam duymuş. Cebrail aleyhisselam gelmiş Resulullah'a konuşmuş. Resulullah duymuş. Ezberlemiş, Resulullah konuşmuş, sahabeler duymuş. Sahabeler konuşmuş, Kur'an-ı Kerim'i okumuş. Tabiinler bize böyle zincirleme Allahu Teala'dan geliyor. Burada bir espri şu parantez arasında. Şimdi ben süper Arapça biliyorum, üniversite bitirmişim. Ama hiç kimsenin yanında Kur'an okumadım hocaların yanında. Kendi Arapça biliyorum diye Kur'an okuyurum, güzel de okuyurum. Ama bereketsizdir alimler diyorlar. Tamam niyetine göre de olur. Bereket nedir? Nedir bereket burada? Bir hocanın yanında okuyacaksın ki zincirlenme Rabbül Aleminin olacaksın. Bak şimdi iki tane var bir tane. Bir tane Abdullah Yolcu var, bir tane Eyüp kardeş var. Biri hocanın yanında okumuş. Eyüp kardeş. Biri de okumamış kendi kendisinden. Şimdi fark nedir burada? İkisi de güzel okuyor. Aynı seviyede diyelim. Mesferzec Eyüb'ün üstünlüğü nedir Abdullaha? Eyüb'ün üstünlüğü zincirleme senet. Zincirleme ondan ondan ondan ondan Rabb-ül âlemine kadar ulaşmış. İşte buna senet bereketi derler. Niye hadisçiler de senet veriyor? İşte o bereketi alıyor. Ben bugün de Buhari elimde okuyurum, fıkhi tedirim, amel ederim, süper. Ama Eyüb kardeş Buhari'yi Abdülkadir'in yanında okudu. Abdülkadir de Mahmud'un yanındokmuş. Mahmud da Ahmed'in yanında okumuş. Vesaire Buhari'ye kadar gitmiş. Buhari de tabiinden, tabiinden de sahabeden, sahabeden de Resulullah'tan almış. Ne oldu bu? Zincir oldu. Bu zincirin İslam'da bir bereketi var. Anlatabildim mi? İşte ondan dolayı ne dediler? Kur'an mahluktur dediler. Allah Kur'an'ı yaratmış. Konuşmamış. Her şeyi yarattı, kadirdir. Kur'an'ı da yarattı. Hayır, Allah Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kelam nedir? E konuşulur. Ama Allah Teala benim aklıma geliyor sen der çen kelamı benim aklıma hemen geldi insan gibi konuşur. O zaman da teşbih, tensime düşerim. Evet haşva kefet teşbih, tensime düşen Allah kulusunu insan dinden çıkartır. Ama bizde bir kayide var o bir tarafta. O kayideyi bilmediğimiz için böyle düşünüyoruz. Ama bilen adam düşünür mü bunu? Düşünmez. Niye sahabe düşünmedi? Çünkü biliyordu. O da nedir? Çok basit. Bir kural var. Onu bilsen her şey yeter. Allah'a benzer bir şey yoktur. Le ise ke mitlihi şey. Allah'a benzer bir şey yoktur. Şimdi bir devreden bahsediyorlar. İşte böyle. Ben tahmin edebilirim bir devre. İşte ayı var. Canavarı var. Tahmin edersin az çok. Ama haşa ve kerfi. Allah-u Teala'yı Hiç benzeri olmayan bir şeyi nasıl tahmin edersin? Tahmin edemezsin yani. İmkanı yoktur. E bu qaydaya uymak zorundasın. Ha bu qaydayı iptal etsen? Evet o zaman tahmin edebilirsin. Allah kurcun dinlen de çıkarsın. Ondan dolayı Hocam ses kesildi bilmiyorum. Ondan dolayı İmam Ahmed'e ne dediler? İmam Ahmed ikinci dini kurtalandır. İmam Ahmed öyle bastonunu vurdu yere yumruğunu vurdu. Kur'an dedi mahluk değil. Alimler öyle bir fitne ki şimdi biz tasavvur edemiyoruz o dönemi. Öyle bir fitne ki alimler hepsi kaçtı. Ortada kalan alimlerin hayır diyenlerin kafası gitti. He? Bazı yuvarlak söz söyleleri kendini kurtardı. Ama şu ana kadar bir lekedir onun tarihinde. Ne kadar güçlü alimi ise de Ehl-i Sünnet'ten Lekadır. Ama İmam Ahmed içi sene kusur mafus halinde kırp asandı. İmam Ahmed'i niye asmadı halife? O bir diğer âlimlere gibi kellesini vurmadı. Önce İmam Ahmed'in çok büyük bir şöhreti vardır. Yani İmam Ahmed'in kellesini vursaydı halife sarsılırdı hilafet. Bu bir. İkincisi Allah böyle istemiş tabii. Anlatabildim mi? Bir hikmet formunda. Üçüncüsü İmam Ahmed'i getirip Çünkü Ebî İbn Ebî Dâud Dûât bu şeyidir. Eee bu işin başıydır. Mu'tezilelerin başıydı. Bu fitnenin başı bir alimidir. Halife de o zaman da ne televizyon var filan. Paşrında her zaman bunları getirip İmam Ahmed'i buradan tartışma yapıyor. De delilin o da de delilindesin. Kimse onun karşısında duramıyordu İmam Ahmed'in. Duruyordu karşısında. Onun için İmam Ahmed onun seviyesine bilenelmiyordu. Çok basit onu bir bir ayetle, bir hadisten onu süstürüyordu. Böyle gitti sağlam bir şekilde durdu İmam Ahmed. Hatta dirdiler ya İmam bak başkaları yuvarlak bir söz dediler, kurtardılar. Sen de söyle. Dürdü başınızı kaldırın bakın mahpushananın binlerce talebe, yüzlerce talebe Mahpus Hanı'nın dışarısında oturmuş. İmam Ahmet bir şey desin yazsalar. O yazsalar dedi tarihe kadar böyle gider. Dedi ben istemiyorum. Din beninin tarafından vurulsun. Herkes, Herkes İmam Ahmet'in ağzına bakıyordu. Onun için sabah kıldı. Allah da yardım etti ona. Kırpatlandı ondan sonra işte o çi, çi halife öldükten sonra bir kardeşleri geldi. O bu fitneye Allah hidayet verdi ona. Kur'an bir de selefin düşündüğü gibi Allah'ın kelamıdır. Bu fitne kalktı. İmam Ahmed'i çıkarttı Mahpusan'dan, ikram etti ona, imam ilan ettirdi ona. Aratabildin mi? İşte İmam Ahmed gibi bir böyük bir imam ne diyor? Soruyorlar onun. Ey iman diyorlar. İman nasıl eksilir? Dür nasıl? Bak çok basit. Ya bizim imamlarımız ne kadar felsefezi değilmişler. Fikir jimnastiği yapmıyorlar, laf dolandırmıyorlar, edebiyat yapmıyorlar. İki cümle demiş. Bak Arapçasında 4 kelimedir. Kissi yarım kelime sayılır, zamirdir. Diyor ki: "Fe ke ma yazidu kedalik enqus." Nasıl artıyorsa öyle de eksilir. Yani çok basit bir fıkıh. Nasıl artıyorsa öyle eksilir. Yani bir bardağa su nasıl doluyysa az da olabilir, çok da olabilir. Çıkartsen içinden az olur. Doldurson onu çok olur bardaktaki su. Nasıl artıyorsa öyle eksilir. Bu da İmam Ahmed. Hiçbir selef akidesinde taviz vermeyen imamdır İmam Ahmed. Onun için İmam Ahmed'e ne derler? İmam-ı ehli sünneti vel cemaat. Ehl-i sünnet vel cemaatin imamıdır. Ha, imam şafiiden daha büyük mü? Hayır, biz öyle mukarene yapmıyoruz. Ama bunun bu duruşundan dolayı, hiç taviz vermemesinden dolayı, ehl-i sünnetin akidesini bir zamanda kurtardığı için, ehl-i sünnet imamı ilan etmişler bunu. Kim ilan etmiş? Yok biz dört tane seviyoruz onu, taraftarıyız, fenetiyiz, ilan ediyoruz. Hayır, bunu imamlar ilan etmişler. Bugüne kadar, o günden bugüne kadar bunu imamlar geldikçe bu onaylıyorlar. Onaylıyorlar, bugüne kadar devam ediyor. Kendi zamanında, İmam Ahmet kat senesinde yaşadı? Üç yüz. Üç yüz senesinde. Onun için bizim üç, dört imamımız nedir? Nedir dört imamımız? Resulullah'ın tezkiye ettiği dönemlerdir. Üç dönem diyor. Evet, diğer imama geçelim. İmam Beyhaki rahimehullah şöyle der. İman artar ve eksilir. Artmayı kabul ettiği zaman eksilmeyi de kabul eder. Evet, İmam Beyhaki de Ehl-i Sünnet alimlerinden, Şafii alimlerinden büyük bir alimdir. İmam Beyhaki ne diyor? İman eksilir, artar diyor. Artmayı kabul ediyorsa eksilmeyi de kabul eder. Neyle artar iman? salih amellerle. Eydi bir tane diyor ben salih amel işlemeden imanım martıyor. Ne ne yapıyorsun diyor hatırlıyorum Allahu Teala'yı cehennet cehennemi imanım martıyor hissediyorum. E bu da ameldir, mubareç. Kalp ameli, kalbin ameli yapıyor. Biz bunu açtık. Kalbin söyler, kalbin ameli yapar. Dilin ameli, ağızların ameli. Ameli, ameli var. Onun için kalbin hem söylemi var dili var hem de ameli var dili nedir kalbin kalbin dili yoktur konuşsun biz bunu açığladık nedir kalbin istediği isteğidir istiyor kalbin senin ha kalbin senin şu anda istiyor bir derse katılsın o dilidir işte seni zorluyor diyor kalk gidelim derse o kalbin dilidir işte ameli nedir kalbin ameli işte Allah'a tevekkül ediyorsun Allah sevirsin. Ha? Allah'tan korkuyorsun. Ne insanda ne korkar? Ha? Elim mi korkar? Bacağım mı korkar? Hayır. Kalp korkar. Kalp Allah'tan korkar. Ne hürfer titrer? Ne titrer kalp? Kalp titrediğinde ne olur? Bütün azalar emir verir. Ayağın titrer, bacağın titrer. Bunu her şey, şey yaşıyor. İşte bu da ameldir. Mübarek. Bu amelin en zirvetidir. Çünkü kalp amel ettikten sonra ister istemez beden amel eder. Demek ki sen mükemmel bir müminsin. Amel ediyorsun. Cesette bir organ var düzelti zaman için. Evet. O Resulullah'ın bir hadisi var sallallahu aleyhi ve sellem. Dür cesette bir organ var o düzelse bütün azeler düzelir. Alimler dürler aynen bir kral cibidir. Kral düzelse bütün Memleket düzelir. Kumandan düzelse ordu düzelir. Kumandan iyi de olsa ordu da iyi savaşır. Kumandan korkak olsa ordu da başarısız olur. Kumandan her zaman nerede olur? Asker bak sen önde sağa gir, arkasıydı. E bu kalp tuvaletidir. Evet. Bir diğer alim Büyük Tabin Süfyan bin Uyeyne rahimehullah'a soruldu. İman artar veya eksilir mi? Şöyle cevap verdi. Kur'an'ı okumuyor musunuz? Yüce Allah şöyle buyuruyor. Bu iman edenlerin imanını artırır. Birden fazla yerde imanın arttığına işaret edilir. Ona eksilir mi? denilince şöyle cevap verdi. Eksilmeyen bir şey artmaz. Süfyan bin Uyeyne Tabi imamlarındandır. Tabi imamı nedir? Yani sahabenin talebesidir. Hem de kallavi bir imamdır. Böyle tam imamdır. Belçemi'ydir. Hadiste imamdır. Hadiste imamdır. Hadisleri böyle bunlar ayırdılar ki bu uyduruk zındıklar hadis uydurdular. Bu imamlar öyle ayırdılar ki nasıl bir kılı hamurdan çekerler? Böyle hadisi, zayıf hadisleri çektiler. Böyüc bir alimdir. Ehl-i sünnetin belçemi'ydir. Sordular ona. İman eksilir, artar. Evet dedi. Kur'an okumuyor musunuz? Allah ne diyor? فَزَادَتْهُمْ اِيمَانَا Biz şerh ettığımız ayeti okuyor. Birçok yerde bunu dedi Allah-u Teala. İmanlarını artırdı. E dediler eksilir mi? Dedi evet. Bir şey artma artırıyorsa o eksilir dedi. Eksilmeyi de kabul ediyor. Artmayı kabul ediyorsa eksilmeyi de kabul ediyor. Bu da neye delalettir? Fıkh. Biz dediğimizin, işte bunlar da ona iyidir. Hiç kimse demesin, valla bizim imamımız diyor ki iman eksilmez, artmaz. Ama kuvatlanır, zayıflanır. Bazı fırka böyle diyor. Bir kısmı da geliyor, diyor sizden onun ne farkı var? Onlar da diyorlar, kuvatlanır, zayıflanır, siz yürütünüz artar, eksilir. Bir farkı var. Hem de çok büyük farkı var biz diyoruz imanın ehli derece derecedir biri odalar kapsındadır biri merkezdedir onlar diyorlar her çeş merkezdedir sen derin la ilahe illallah imanın cibril imanı gibi oldu olur mu böyle bir şey ama diyorlar cibril imanı gibidir ama zayıflenir kuvvetlenir nasıl benim imanın cibril imanı gibidir zayıflenir kuvvetlenir hiç gördün mü cibril imanı zayıf olsun hiç gördün mü muhammad sallallahu aleyhi ve sellem imanı zayıf olsun Onunmuş. Anladın mı? Hatadır bu. Bir de ayver böyle dersen imanın mertebeleri de iptal olur. O zaman menzi ne yaparcan iman benden ayrılmaz. O da var. Evet. Diğer şeye geçelim. Yok şey okumadım herhalde. Okudum okudum. Beyhak okudum. Okum. Şeyh Udis Sami bin Temiye rahimeullah şöyle der. İman artar eksilir. Sözü sahabelerin sözüdür. Bu söze muhalefet eden herhangi bir sahabe bilinmemektedir. Evet, Şeyhül İslam İbn Teymiye. Şimdi İbn Teymiye, Ehl-i Sünnet'in niyye çok önemlidir. İmam Ahmed'ten sonra dini ayakta tutan, Allah'ın izniyle 4 mezhebi bile ayakta tutan, yani demesler bazı mezhepler demesin. İbn Teymiye, evet, İbn Teymiye Hanbelidir. Ama dört mezhebi ayakta tutan ehl-i sünnet mezhebini ayakta tutan bütün ehli bid'ate bütün Hıristiyan Yahudilere reddiye yazan İbn Teymiye'dir. Bu dini savunan İbn Teymiye'dir. Bu dini öyle kitaplarıyla yani şimdi bir de İbn Teymiye çok zulm olunmuş İbn Teymiye. Neden zulm olunmuş? Her şey kulaktan duyarak İbn Teymiye'yi suçluyor. E bir de gel bir adamın izine bak. Eserine bak, hiç böyle yargısız infaz olur mu? Birce insaftan bu adamın bıraktığı kültüre bak. Bu adam dört mezhebi bile savunmuş. Dört imama bile sahip çıkmış. Bu ilmi hepsini kurallamış, oturtmuş, toplamış, öyle güzel koymuş ki hiçbir zaman ehl-i sünnet çizgisinden de çıkmamış. Her zaman dört imamın peşinde gitmiş. Hiçbir zaman muhalefet etmemiş onlara. Ama ne de? Usulda. Ana çizgide. Ufak iştihadlarda zaten dört imam birbirlerine muhalifdiler. İmam Nebovi gibi bir imam Şafii'dir. Şafii mezheb üzerine de vefat etti. Şafii'yi de savundu ama birçok kitabında imam Şafii'ye değil, Şafii mezhebine karşı geldi. Mesela devletçinin artık Evet birçok meselede mecmu' kitabı var. İbn Kudame Hanbelidir ama çıktı Hanbeli mezhebine karşı. Bu ilimdir, bu zenginliktir, bu imamlıktır. İbn Teymiyye de aynen öyleydir. İbn Teymiyye fırka kalmadı onların pisliğini ortaya çıkartmasın. Bütün fırkalar istisnasız. Hatta fırkaları bırak da Hristiyanlara dinlere radye yazdı. Yahudilere, Hristiyanlara öyle bir radye yazdı ki Şu o, o radiyeleri okuyan insan imkanı yoktur ki bu meselede hakim olmasın. İbn Teymen'in mesela Hristiyan dinini çöktüren bir kitabı var. Onu okuyan imkanı yoktur Hristiyanın dinine hem kendi dinine hem Hristiyan dinine hakim ol olacak bu meselede. El cevabu sahih iman beddel dinel mesel. Doğru cevap diyor kitabın adı El Cevabus Sahih li men beddela din-i Mesih. Doğru cevap onun ki Mesih'in dinini değiştireni. Allahu ekber. Bu adam büyük imamdır. Bu adamın üzerine binlerce alim icma etmişler hayatında ve sonradan pardon yüzlerce alim bine de yetişmiş belki. Kitapta yazılmış. O dönemde alimler kitap yazmıştır. Bu bugün de elimizde var o kitaplar. İcma etmişler o dönemde İbn Teymiyye Şeyhül İslam'dır. Anlatabildim mi? Şeyhül İslam ne demektir? Yani ilimde müçtehit derecesine yetişmiş bu İslam'da ileri gelen önder olan adamdır. Şeyhül İslam ne diyor bu meselede? Diyor ki, iman artar eksilir bu lafız sabittir sahabeden. Sahab bu meseleleri de sahabaya muhalif eden ehl-i sünnet çizgisinde hiç kimse yoktur. Yani kim iman eksilip artma demese o ehl-i sünnet çizgisinden çıkmış. Bu ne? Bütün imamlar diyorlar. Hiç kimse muhalefet etmemiş. Ha olabilir bizim camiadan bir de muhalefet eder. O konuda Ehl-i Sünnet çizgisinden çıkmış o. Var imam, bazı imamlar var mensuptur Ehl-i Sünnet'e bu konuda ama fütüür yürütmüşler, ihtilat etmişler, hata yapmışlar. Ama sahabe böyle inanmış. Bu da imamların sözü. Bundan dolayı Allahu Teala diyor ki: "İmanı ne yapmış?" derece derece kılmış. Eh, i̇nsanları da mümin ehli de imanda derece derecedir. Evet burada 3 ayet var. Onları da acele bitirelim. Gerçi bu ayetlerin çok lezizdir. Bunları arzu ederiz daha fazla açınalım. Ha o zaman önümüzdeki derse derim. Çünkü 1 saat bayağı geçti. Eee önümüzdeki ders inşallah ayetleri de açıkarız. Ondan sonra iman e, sebepleri eee Në arturr imani në ekshilir imani. Onu da inshallah islejezer. Hocam soru alacak mısın? Walhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabinah Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmain.